Çernobil nükleer kazasının yıl dönümüne 26 gün kaldı. Kraliyet Botanik Bahçesi, Kraliyet Cemiyeti yani Royal Society ve Greenpeace'in de içinde olduğu birçok çevreci kuruluş Hint Okyanusu'nda bulunan Chagos Adaları'nın çevresindeki 210 bin kilometre kare bölgenin dünyanın en büyük deniz rezervi olması için kampanya yürütüyor. Chagos adı takımı 55 adadan oluşuyor. Berrak ve ışıldayan denizi ve bozulmamış mercan kayalıkları ile Chagos Adaları doğa severler tarafından Kayıp cennet olarak adlandırılıyor. Aynı zamanda biyoçeşitliğiyle dünyaca ünlü. Deniz rezervi gerçekleşirse adalar çevresinde balıkçılık ve mercan çıkarılması yasaklanacak. Kaplumbağa üreme alanlarına ve diğer kıyısal ekosistemleri bozacak. Avlanma dahil insan etkinlikleri önlenecek. Greenpeace ve ortaklarının yürüttüğü kampanyada 200 değişik ulustan 275 binden fazla kişi bu suları koruyabilmek için mesaj gönderdi. Hint okyanusundan Yeni Zelanda'ya geçelim. İki büyük uluslararası perakende şirketi daha stokları tehlikede olan Orange Ruffy balığı satışını durdurdu. Greenpeace, Yeni Zelanda hükümetini de Orange Ruffy balığının yasaklanmasını konusunda uyardı. Yeni Zelanda okyanus kampanyası sorumlusu Carly Thomas, dünyanın geri kalanı sürdürülebilir olmayan deniz ürünlerine hayır derken, neden Yeni Zelanda hükümetinin stokları sömürme konusunda ısrarcı davrandığını anlayamıyoruz dedi. Dünyada pek çok satıcı, Turuncu rafii balığını satmayı reddediyor. Ama Yeni Zelanda'nın halen konuyla ilgili bir politikası yok. Turuncu rafii balığı avlanabiliyor ve satılabiliyor. Yeni Zelanda'dan bir başka haberde hükümet koruma altında olan bir bölgeyi madenciliğe açma planları yapıyor. Bu nedense ülkemizdeki maden kanunu ve koruma altında olan bölgeleri olan bölgeleri tehdit etmesini bana hatırlattı. Maden açma planlarını Yeni Zelanda'da 500 kişi meclisin önünde güçlü ve renkli bir şekilde protesto etti. Maden planları 7058 hektarlık ha biçilmez doğal alanın koruma altındaki statüsünü kaldırıyor. Doğa yok edilirken altından altın, gümüş, kömür ve diğer mineraller çıkarılacak. Forest and Bird, Greenpeace, Koromandel Watchdog ve Green MP'nin de katıldığı bu protesto Nelson Manjoni Bridges tarafından Facebook sitesini kullanarak düzenlendi. Göstericilerden bazıları doğal alanın sakinleri olan kivi, kakariki ve puheko hayvanlarının kılığına büründüler. Tehlikede olan bir canlı da bal arısı. Bal arılarının kitlesel olarak ve hızlı bir şekilde ölümü tüm dünyaya yayılıyor. Uzmanlar bunun nedenini bulmak için seferber oldu. Ancak henüz kesin bir sonuca varılamadı. İlk olarak 2006 yılında gözlemlenen ve bilim adamlarını şaşkına çeviren Amerikan arı popülasyonundaki hızlı düşüş, Devam ediyor. Uzmanlar milyonlarca yetişkin arının ortadan kaybolmasına ve kovanın yok olmasına neden olan bu fenomeni koloni çöküş bozukluğu olarak adlandırıyor. Koloni çöküş bozukluğu Kuzey Amerika'nın dışında Avrupa ve dünyanın diğer bölgelerinde de son yıllarda rastlanıyor. Arıların neden ortadan kaybolduğunu anlayabilmek için akla gelen tüm olası nedenleri inceleyen bilim insanları virüs, parazit, açlık ve çeşitli çevresel faktörleri gözden geçirdi. Yine de arı popülasyonunun azalmasının nedenine dair net bir sonuca ulaşılamadı. Ancak 887 farklı arı, polen ve kovan örneğinde 121 değişik haşere ilacı yani zehir tespit edildi. Bu ilaçların arıların durumuyla bağlantılı olabileceğine dair şüpheleri arttırdı. Arılar bizimle beraber içinde yaşadığımız kimyasal çorbayı paylaşıyorlar. Kim kimyasallara daha hassas şimdi anlaşıldı. Bakalım insanlık kolonisi aynen arılar gibi çökecek mi? Einstein'ın bir sözüne göre en azından kendisine atfedilen, diyor ki arılar ortadan kalktığında dünyanın da sonu gelmiş olacak. Umuyoruz bunun ilk adımları ilk işaretleri değil bu. Greenpeace bir başka skandalı açığa çıkardı. Anlaşılan dünyanın en büyük petrol şirketi Exxon Mobil iklim değişikliği karşıtı düşünce kuruluşlarına yardımda bulunuyor. Rapora göre Koch Endüstrisi kendini göstermeden Amerika iklim değişikliği politikasında sessiz ama yıkıcı bir rol oynuyor. İklim değişikliğinin insan yüzünden olduğu görüşünü savunan bilim insanlarına karşı saldırıları destekliyor. Petrol yanlısı ve temiz enerji karşıtı düşüncelerin sosyal ağlar aracılığıyla yayılması hem Amerika hem de uluslararası alanda iklim koruma çalışmalarını baltalıyor. Kamuoyu, Koch şirketi gibi iklim değişikliği karşıtı kampanya yürüten kuruluşların gerçek yüzünü bilmeyi hak ediyor. Enerjinizi petrolden mi yoksa rüzgar gülünden mi istersiniz? Rüzgar ve güneş, tüm ısı ve elektrik ihtiyacımızı ve doğru planlama ve tasarruf ile gelecekteki talepleri karşılamaya yetiyor da artıyor. Petrol yanında nükleer çıkması gömülecek vergilerimizin yalnızca bir kısmı yenilenebilir enerjilere yatırılsa ne güzel olur. Siz de nükleer.greenpeace.org adresine girin. Türkiye'nin geleceğini nükleerle ipotek altına alınmasına engel olun. Rüzgara ve güneşe gülümseyin. Çernobil nükleer kazasının 24. yıldönümüne geri salim devam ediyor. Son 26 gün. Sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri